Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ve men tebiyehum bi ihsanin ila yevmi d-din Ama ba'd Dedik ki bugün Dinin özü ve aslı olan bütün Resullerin kendisine davet ettiği, bütün kitapların kendisi için indiği, İslam'ın ruhu olan kelimeden bahsedeceğiz. İslam'a girişin ilk adımı olan, cennetin de anahtarı olan kelime. La ilahe illallah kelimesi göklerin ve yerin yaratılma sebebi olan kelime. Cennetin ve cehennemin var edilme sebebi olan kelime. Cihadın kendisi için teşri kılındığı kelime. İnsanların kendisi sebebiyle Müslüman, kafir, müşrik, muvahhit diye ayrıldığı kelime. Peygamberlerin uğruna öldüğü, öldürüldüğü ve öldürdüğü cihad ettiği savaştığı kelime. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinden sonrakilere belki dönerler diye bıraktığı kelime. La ilahe illallah. İslam kelimesi, takva kelimesi, ihlas kelimesi, cennetin anahtarı olan kelime. La ilahe illallah kelimesi. Bu kelimenin müjdeleri hakkında, bu kelimenin kişiye kazandıracağı şey hakkında, bu kelimenin ehline Yüce Allah Azze ve Celle'nin ne kadar rahmet edeceği ve onlara ne kadar nimet vereceği hakkında birçok hadis-i şerifler var. Müteadid hadislerde Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam bu kelimenin ehlini cennet ile müjdeliyor, ve bu kelimeyi yerine getirmeyenleri cehennem ile tehdit ediyor. Bu kelimeyi söyleyenlere cehennemin haram kılındığını haber veriyor. Nitekim bu manada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Men şehide en la ilahe illallah kim la ilahe illallah sözüne tanıklıkta, şehadette bulunursa ve enne Muhammedur Resulullah ve Muhammedur Resulullah'a şehadette, tanıklıkta bulunursa harramallahu aleyhin nar Allah onun üzerine cehennemi haram kılar. Onun üzerine cehennem haramdır. Bu kelime öyle bir kelime ki <gülüyor> meşhur bir hadis Hepinizin bildiği kıyamet günü bir kişi gelecek ve 99 tane günahlarının, fıskı fujurunun, isyanının yazılı olduğu her birisi gözün alabileceği kadar büyük sicil defteri olacak o kişinin. Bu kişiler terazinin bu defterler, o sicil defterleri terazinin bir kefesine konulacak okula denilecek ki sen burada yazılanlardan herhangi birisine itiraz ediyor musun? Herhangi birisi hakkında bir münakaşan var mı? Diyecek ki hayır ya Rabbi, ben bunları yaptım. Suçluyum. Günahkar. Peki bunların mukabilinde senin herhangi bir hayrın var mı? Diyecek ki hayır ya Rabbi herhangi bir hayrım da yok. Yüce Allah buyuracak hayır bugün sana zulmedilmeyecek ve emredecek bir kağıt getirilecek o kağıdın üstünde ne yazıyor onun ameli yazıyor ihlas ile gerçekleştirdiği ameli nedir o la ilahe illallah kelimesi ve o la ilahe illallah kelimesi o sicil defterlerinin tümüne oradaki günahların tümüne, oradaki isyan, fıskı fucurun tümüne ağrı basacak. O la ilahe illallah kelimesi. İşte budur la ilahe illallah kelimesi. Bu öyle bir kelimedir ki, Yüce Allah azze ve celle indinde ondan daha sevimli bir söz yok. Onun ehlinden daha sevgili hiç kimse yok. Bu öyle bir kelime ki, onun karşısında ...hiçbir günah... ...hiçbir isyan... ...hiçbir fısku fucur... ...onun karşısında duramaz... ...onun ağırlığına denk gelemez... ...eğer ihlasla... ...eğer yakin ile... ...eğer şartları yerine getirilerek söylenirse... ...bu kelime... ...kişiye cehennemi haram kılar... ...ve cenneti vacip kılar... ...onun için bu kelimenin üzerinde durmak... ...bu kelimeyi çokça anmak... ...müzakere etmek... Bu kelimenin manasını öğrenmek, bu kelimenin gereklerini öğrenmek ve yerine getirmek bir Müslüman için en büyük önceliktir. Evet, bu kelime cenneti vacip kılar, cehennemden uzak tutar, hatta cehennemi haram kılar. Bu kelime cennetin anahtarıdır. Bu kelime urvetül huskadır. Ama acaba bu müjdeler bu kelimeyi manasını bilmeden anlamını bilmeden söyleyenlere de şamil mi? El cevap hayır. La ilahe illallah hakkındaki bu müjdelerin tamamı onun manasını anlamını bilerek söyleyenler içindir. La ilahe illallah hakkındaki müjdelerin tamamı La ilahe illallah derken ne dediğini bilenler içindir. Yoksa La İlahe İllallah'ı bir parola gibi, bir şifre gibi söyleyenler değil. Manasını bilmeden neyi söylediğini, neyi kabul ettiğini, neyi reddettiğini bilmeden söyleyenler için değil. Onun için La ilahe illallah ancak manası bilinince kişiye fayda verir manası bilinmeden bu kelimenin herhangi bir faidesi yoktur. Düşünün şimdi siz Çin'e gittiniz ya da Japonya'ya gittiniz oradaki insanlardan birisini tuttunuz ve ona dediniz ki La ilahe illallah söyle La ilahe illallah de dediniz. O da manasını bilmeden anlamını bilmeden neyi kabul ettiğini neyi reddettiğini bilmeden La İlahe illallahı yarım yamalak dili döne mene, ne yaptı? Söyledi. Şimdi bu adam bu kelimenin ehli oldu mu? Hayır. Bu adam bu kelimenin ehli olmadı. La İlahe illallahı değil bir binlerce defa hem de oldukça fasih bir şekilde telaffuz etse de eğer manasını bilmiyor. O manayı kalbiyle tasdik ve ikrar etmiyorsa, o mananın gereği olan ameli ortaya koymuyorsa o kişi la ilahe illallah ehlinden değildir. La ilahe illallah ehlinden olabilmesi için la ilahe şartlarını yerine getirmesi gerekir ki bu ulema tarafından 7 şart olarak bazı alimler tarafından 8 şart olarak zikredilmiştir ve bu şartların ilki başı birincisi manasını bilmek Manasını bilmek asıl şarttır. Manasını bilmek sizin olması. Evet bilmek iman etmeye önceliklidir. İmanın ameline önceliklidir. Önce kişi neye iman edeceğini bilir sonra iman eder. Siz gidip Afrika'daki bir adama Kur'an'a iman et dediğiniz zaman... Kur'an sözcüğü onun zihninde herhangi bir anlam çağrıştırmadığı için Kur'an nedir diyecek? Yenilir mi? İçilir mi? Nedir bu? Neye iman ettiğini bilmeyecek. O size dese ki tamam iman ettim. İman etmiş olacak mı? Hayır. Çünkü ne olduğunu bilmiyor. Kur'an sözcüğünü ilk defa duyuyor. La ilahe illallah da böyle. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman et dediğin zaman Muhammed sözcüğünü hayatında ilk defa duyduğu için onun kim olduğunu hatta ne olduğunu bilmeyecek. Demek ki önce bilgi gelir sonra iman gelir. Önce ona tanıtırsınız. Dersiniz ki bir Rabbimiz var bizi yarattı. Bu gözlerimizi bu ellerimizi bu vücudumuzu var etti. Bizi dünyaya gönderdi. İşte o Rabbin sözleri var. O sözleri bir kitap olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem isimli bir peygambere indirmiştir diye açıklamalarda bulunursunuz. Bu bilgileri ona aktarırsınız. Sonra o iman edebilir. Önce bilir, sonra iman eder. Onun için la ilahe illallah'a iman etmiş olabilmek için, la ilahe illallah sözünün kişiye faide verebilmesi için manasını bilmesi şarttır. Manasını bilmedikçe anlamını bilmedikçe la ilahe illallah derken neyi kabul ettiğini neyi reddettiğini bilmedikçe kişiye la ilahe illallah kelimesinin herhangi bir anlamı olmaz. Herhangi bir faidesi olmaz. Ne cennete götürür, ne cehennemden korur. Ne de kişinin Müslüman olarak isimlendirilmesine sebep olur. Onu şirk ehlinden çıkartmaz, iman ehli arasına sokmaz. La ilahe illallah'ın manasını bilmedik. Onun için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Men kale la ilahe illallah Her kim la ilahe illallah der. Sonra ne buyuruyor? Ve kefere bima yu'bedu min dunillah Ve Allah'ın yanı sıra her ibadet edileni ne yaparsa reddeder. Ve kefere Bima o şeyleri ki yu'badu ibadet olunuyor min Allah'ın yanı sıra ibadet olanları reddederse harume <gülüyor> maluhu ve damuhu ve hisabuhu 'alallahi teala. İşte onun malı ve kanı dokunulmaz olur. Yani Müslüman olduğu için artık Müslümanlar ona kılıç çekmezdir. Malını ve kanını dokunulmaz olarak görürler. Ve hesabı halallahi azze ve celle. Hesabı Allah azze ve celle'ye kalmıştır. Hesabı Allah'a. Şimdi la ilahe illallah sözünü söyledikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyice la ilahe illallah'ın manasının bilinmesinin gerekliliğine işaret ederek zaten la ilahe illallah diyen Allahu Teala'dan başka her ibadet edileni reddetmiş olmuyor mu? Oluyor. Ama iyice manaya Dikkat çekerek ne buyuruyor? Men gâle la ilahe illallah. Kim la ilahe illallah der? Ve böylelikle la ilahe illallah diyerek ve kefere bima yu'bedu min du'nillah. Allah'tan başka ibadet edilenleri reddedersin. İşte bu la ilahe illallah'ın manasıdır. Ve bu manayı kişi bilmedikçe la ilahe illallah sözünün ona herhangi bir faydası yok. O insanların hepsi la ilahe illallah sözünü telaffuz ediyorlar. Fakat maalesef <gülüyor> gir aralarına doluş pek çok kimse la ilahe illallah sözüyle neyi kabul ettiğini, neyi reddettiğini bilmiyor. Ben neyin altına girdim bilmiyor. La ilahe. Illallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geldiğinde insanlara قولوا, La lâ ilâhe illallah tuflih. Lâ ilâhe illallah deyin felâh erinde dediğinde onlar lâ ilâhe illallahı telaffuz etmeyi mi reddettiler? He? Ha? Hayır. Hayır. Lâ illallahın telaffuzunda zorluk var. Değil mi? Müşrikler o lâ ilâhe illallahın ne anlama geldiğini biliyorlar. Mesela Telaffuz etmek ya da etmeme meselesi değildi. Bulgaristan'daki bir adam, Almanya'daki bir adam, Hans George bilmem ne, La ilahe illallahı telaffuz etmiyor. Türkiye'deki bir adam La ilahe illallahı telaffuz ediyor. Aradaki fark sadece bu. Biri La ilahe illallahı telaffuz ediyor, söylüyor, biri söylemiyor. Bunları bu telaffuz birbirlerinden ayırır mı? El cevap hayır. El cevap hayır. Mesela La İlahe illallah'ın telaffuzu meselesi değildir. Eğer bu kadar basit olsaydı mesele Ebu Talip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlü hoş olsun diye vefat ederken demez miydi La İlahe illallah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akrabalarını topladı. Yemekler sundu. Ve onlara dedi ki, bir kelime söyleyin, Arap acem herkes size itaat etsin. Yeryüzünün efendileri olacaksınız. Bu kelimeye hizmet ederseniz, bir kelime sizden istiyor. Dediler, bir kelime değil, on kelime söyleyin. Yani bu vaat ettiğin şey, Arapın acem'in efendisi olmak için bir değil, on kelime söyleyelim. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ağzından ne zaman la ilahe illallah sözcüğü çıktı ne dediler? Dediler ki bizi bunun için mi topladın? Senin ellerin kurusun dediler. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in onlardan talebi isteği sadece telaffuz olsaydı bu kelimeyi tekrarlamak manası önemli değil. Bu kelimenin içeriği önemli değil. Sadece tekrarlamak olsaydı Böyle diretirler miydi? Diretmezlerdi. Kur'an-ı Kerim'de nasıl vasf Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Yüce Allah buyuruyor ki onlara la ilahe illallah denilince yani peygamber onlara gelip deyince ne dediler? Biz hiç deli bir şair için ilahlarımızı terk eder miyiz? Bak, Peygamber Aleyhisselam geliyor onlara ne diyor? La ilahe illallah deyin diyor. Onlar bunun anlamını bildikleri için La ilahe illallah demenin ne olduğunu biliyorlar. Ve nasıl cevap veriyorlar? Peygamberimiz onlara dedi mi putlarınızı terk edin? Demedi. La ilahe illallah'a çağırdı. Ama La ilahe illallah'ın putları terk etme anlamına geldiğini çok iyi biliyorlar. Onun için dediği diyorlar ki, Onlara la ilahe illallah denilince nasıl cevap veriyorlar? Deli bir şair için biz hiç ilahlarımızı terk eder miyiz diyorlar. Manasını, manasını biliyordur. Manasını biliyor. Diyorlar ki ey Hud, yoksa sen bize bir tek Allah'a ibadet edelim de babalarımızın taptıklarını terk edelim diye mi geldin? Put Aleyhisselam onlara diyor ki La İlahe illallah, Onlar da La İlahe illallahın bu manaya geldiğini çok iyi anlıyorlar. Çok iyi anlıyorlar. Ve peygamberler de ne münasebet canım putları terk etmenize gerek yok. Sadece sizden La İlahe telaffuz etmenizi istiyorum demiyor. Evet La İlahe İllallah putları terk etmektir. Allah'tan başkasının ibadeti terk etmektir. Dolayısıyla kardeşlerim bu kelimenin telaffuzu değil kurtaracak olan şey. Kim son nefeste la ilahe illallah derse cennet ehlindendir. Bu hadis-i şerifin de anlamı. Kim la ilahe illallah derse cehennem ona haramdır. Bu hadis-i şerifin de anlamı. Bu manada gelen bütün hadislerin anlamı bu kelimenin manasının bilinmesi şartına bu kelimenin muktezasının yerine getirilmesi şartına bağlıdır ve bu kelimeyi bozacak şeylerden kaçınılması şartına bağlıdır. Şimdi biraz önce abdestsizdin. Gittin abdest aldın. Geldin. Namaza duracaksın. Abdesti bozan şeylerden birisi senden sadır oldu. Ön ve arka yoldan çıkan her şey abdesti bozar, değil mi? Ön yoldan, arka yoldan herhangi bir şey çıktı, yel çıktı, veya bir damla çıktı vesaire. Ne oldu şimdi? Abdest bozuldu. Abdestlilik halinden, yani orijinal adıyla taharet halinden, abdestlilik halinden, hangi hale düştün? Abdestsizlik haline. Yani orijinal adıyla hades haline düştün. Değil mi? Artık abdestsiz. İşte la ilahe illallah'ın ehli olan bir kimse de şunu bilmeli ki şeriatımızda nasıl abdesti bozan, namazı bozan, orucu bozan şeyler var ise nasıl bazı şeyler abdesti yok ediyor, bazı şeyler orucu yok ediyor, bazı şeyler namazı yok ediyor, batıl ediyor, boşa çıkartıyor ise aynı şekilde la ilahe illallah'ı da bozan şeyler vardır. Demek ki la ilahe illallahın seni kurtarmasını istiyorsan manasını bileceksin. Gereklerini yerine getireceksin ve onu bozan şeylerden de uzak duracaksın. O zaman şimdi adam affedersiniz yenilenmenin abdesti bozduğunu bilmiyorsa yenilenince ne olur abdesti bozulur. Ne zanneder kendisini? Abdesti. Şimdi bazı kimseler de La İlahe İllallah'ı telaffuz eder ama La İlahe İllallah'ı bozan şeylerden birisini işler. Ne olur? Kendisini La İlahe İllallah'ı ehlinden sayıyor ama La İlahe İllallah'ım bozuldu senin. Bozuldu. Onun için namazdan önce bu öğrenilmeli. Abdestten önce bu öğrenilmeli. Bütün ibadetlerden, bütün farzlardan, bütün vaciplerden. Bütün ilimlerden önce bu ödenimdir. Nedir? La ilahe illallah. La ilahe illallah kelimesi kardeşlerim iki parçadan oluşuyor. Birinci parça la ilahe, ikincisi evet. illallah. Kaç parçadan oluşuyormuş? <gülüyor> Bir la ilahe İkincisi İllallah. İllallah Bunların birincisine ilmi adlarını söyley söyleyelim önce. Nefi. İkincisine isbat diyoruz. Nefi ve isbat. Sen bize şu an Türkçe'nin de söyle. Dersen birincisi ret, ikincisi kabul. Birincisi ret, ikincisi kabul. Ama siz bunun ilmi orijinal adını da bilin. Birinci parça. Nefî. O hangi parça? Nefî. La ilahe nefi. İkinci parça i̇llallah. illallah ispat. Demek ki la ilahe illallah nefi ve isbattır. Ya da diğer deyişle la ilahe illallah red ve kabuldür. Sen farkında mısın? La ilahe illallah diyerek reddediyorsun bir şeyleri ve la ilahe illallah diyerek yine kabul ediyorsun bir şeyleri bir şeyleri reddediyorsun ve kabul ediyorsun İşte bu bilinç hali çok önemli 70 yaşındaki nenenin de reddetme şuuruyla kabul etme şuuruyla bunu söylemesi lazım parola gibi değil şifre gibi değil Eline tesbih alıp La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah demekten ibaret değil. Bu çok önemli. La ilahe illallah zikri, zikirlerinden fazilet. Ama her La ilahe illallah değişinde o 70 yaşındaki neneden 7 yaşındaki çocuğa kadar reddetme bilinci olması lazım. Ben reddediyorum bir şeyleri, ben bir şeyleri kabul ediyorum. La ilahe illallah derken. Bir red var, bir kabul var. Bize deseler ki La İlahe illallahın manası nedir? Bunun cevabını şöyle veririz. La İlahe illallahın manası Allah'tan başka her ibadet edileni reddetmektir. Birisi burada La İlahe illallah dese, bir başka birisi de bu ne demek istedi diye bize sorsa, O'nun ne demek istediğini hangi cümleyle anlatırız? Deriz ki, O Allah'tan başka her ibadet edileni ne yaptı? Evet, Reddir. Ve La İlahe illallah kelimesinde önce red var. İlk sırada red var. Yüce Allah Azze ve Celle'nin buyruklarında da La İlahe illallahı tefsir eden buyruklarında da böyle. Önce ne var? Reddetmek. Önce temizlemek var. Femen yekfur bit tağut. Önce ne var? Red. Yüce Allah biliyor. Kim tağutu reddeder. Önce Femen yekfur bit tağuti ve yu'min billah. Kim tağutu reddeder? Allah'a iman eder. Allah'a iman etmeden önce ne var? Tağutu reddeder. Tağut Yüce Allah'tan başka her ibadet edilenin adıdır. İbadet edene ama buna rıza gösterir. Önce reddetmek var. Yani la ilahe illallah bir reddediştir. Reddediyor. Bunu 70 yaşındaki ninenin de bilmesi lazım. Sadece bir kabul değil. Birisi geldi İslam dinine girmek istiyor. Onu o tutacağız önce. Kabulden önce neyi öğreteceğiz ona? Reddetmeyi öğreteceğiz. Önce reddedecek eski ibadet ettiklerini ve dünyada bütün ibadet edilenleri sonra kabul edecek. Dedik ki iki parçadan oluşuyor. La ilahe ve illallah. Ne demek la ilahe? La ilahenin başındaki la Hepinizin de malumu olduğunuz gibi, bildiğiniz gibi, nefi içindir. Yani la ile reddediyoruz. La diyerek tanımadığını, kabul etmediğini beyan ediyoruz. La, birçoğunuz Mardinlisiniz, Arapça da biliyorsunuz. La diyerek reddediyoruz kabul etmediğini beyan ediyorsun. La. Peki neye la diyorsun? La ilaha. İlahlara la diyor. İlahlara. Diyorsun ki sen bir özne olarak bunu söylediğin zaman ben hiçbir ilah tanımıyorum. Hepsini reddediyorum. İlah ne demek? İlah, ilim ehlinin icmasıyla ma'bud anlamına gelir. Kendisine ibadet edilen anlamına gelir. İlah, sevgiyle, korkuyla, alçalarak, küçülerek kendisine tapınılan demektir. Ma'bud, ibadet edilen demektir. Şimdi ne oldu manada? Ben bütün ibadet edilenleri reddediyorum, tanımıyorum, inkar ediyorum. Peki biz ilahların yani mabudların yani o ibadet edilenlerin varlıklarını mı yani var olduklarını mı inkar ediyoruz yoksa hak oluşlarını mı inkar ediyoruz? Hangisini? Hak oluşlar oluşları. Var oluşlarını değil. Yüce Allah Azze ve Celle'den başka ilah var mıdır? Yüce Allah Azze ve Celle ilah ne demek? İbadet olunan demektir. Yeryüzünde Yüce Allah'tan başka ibadet olunan sayılamayacak kadar çok mağbud ibadet olunan yok mu? Var. var. Burada la ile reddedilen şey o ilahların varlığı değil neleri hak oluşları sen demiyorsun sadece alemde Allah'a ibadet ediliyor hayır diyorsun ki ben bütün ibadet edilenleri reddettim la ilahe bu der. ben bütün ibadet edilenleri reddettim bunu der burada durursan ben bütün ibadet edilenleri reddettim der burada durursan ne olur sen ateist olursun çünkü bütün ibadet edilenleri reddettiğinde bu umumi cümle içerisinde Allah Subhanahu ve Teala da girer. Onun için hemen bir istisna getirmemiz lazım. İstisna harfini Arapça illa. Evet. İllallah. Bak, bütün ibadet edilenleri reddederim. Hepsini batıl sayıyorum. Hiç birisini ibadete ehil ve layık olarak görmüyorum illallah Allah müstesna Allah müstesna bir tek onu mabud olarak ibadete layık olarak görüyor ve kabul ediyorum işte la ilahe illallah'ın manası budur ama reddetme şuuru olması lazım budur iman budur ya 70 yaşındaki evet 70 yaşındaki kadında Niye? Sünneti öğrenince gidip evlere hemen raful yediğini öğrettik. La ilahe illallah öğretmeyecek miyiz? Değil mi? Onu da öğreteceğiz. 70 yaşındaki kadın da o reddetme bilincine kavuşması lazım. Söylerken la ilahe illallahı Selma teyze Ali Veli 7 yaşındaki çocuk Hindistan'da bütün ibadet edilenleri reddettiğini, Avrupa'da bütün ibadet edilenleri reddettiğini alemin dört bir yanında kime, neye ibadet ediliyor ve tapınılıyor ise veli, kabir, türbe ağaç, taş, gökte yerde, her neye ve kime ibadet edilip tapınılıyor ise bunların tümünü reddettiği bilincinde olmalı büyük bir yani iç haykırışıyla böyle bağırarak değil iç haykırışıyla söylemeli la ilahe illallah büyük bir vurguyla söylemeli büyük bir coşkuyla la ilahe deyip her ibadet edileni batıl ilan etmeli benim nazarımda her ibadet edilen batıldır demeli sonra yüce Allah'ı istisna etmeli bu istisna yapmazsa tehlikeye gider Sonra istisna etme. La ilahe illallah'ın manasını bütün peygamberler dile getirdiler. Biraz önce söylediğim ayet. Femen yekfur bil tağuti ve yu'min billah. Yüce Allah buyuruyor. Ve ba'asna fi kulli ummetin rasulan. Muhakkak biz her ümmete bir rasul gönderdik. Ne demeleri, neye davet etmeleri için La ilahe Değil mi? Bütün Resuller La ilahe davet etmedi. mi? Ayet bunu nasıl anlatıyor? Her ümmete bir Resul gönderdik. Eni'budullaha ve tenibu'l-tagud Allah'a ibadet edin desinler. Ve tağuttan uzak durun desinler diye. İşte budur La ilahe Allah'a ibadet edin, tağuttan uzak. Edin. Bütün rasuller aynı kelimeyi getirmiştir. Yüce Allah kelime-i tevhidin başını da redd ile başlattı. Femen yakfuru bi tağut ve yu'min billah. Kim tağuta küfreder, reddeder, inkar eder, önce bu. Önce temizleyeceksin. önce temizleyeceksin. Sonra o temiz yere doğru inancı sokacaksın. Fe men yekfur bit ve yu'min billah. Hiç Allahu İbrahim Aleyhisselam hakkında da böyle diyor. Buyru. Ve yaka le hani İbrahim li ebîhi ve kavmih. Babasına ve kavmine Demişti ki, innami beraum mimma tabudun. Ben sizin bütün taptıklarınızdan beriyim, uzarım. Bu la ilaha illallah hangi kısmı? İnkâr. Retbe. Reddet. kısmı. Nefî. La ilaha. Nefi kısmı. La ilahe kısmı. La ilâheyi. Nasıl söyledi? İnni bara'u mimma ta'budun. Ben sizin bütün taptıklarınızdan uzakım. Peki İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi yüce Allah'a da tapıyor muydu? Evet. Evet. Yüce Allah'a ibadet ediyorlar mıydı? Evet. Peki İbrahim Aleyhisselam o kavmin karşısına çıktı. Dedi ki ben sizin bütün taptıklarınızdan uzarım. Burada dursaydı olur muydu? Olmazdı. Çünkü o kavim Yüce Allah'a ibadet ediyor. Allah'tan başkasına da ibadet ediyor. Tabii. Çirk koşuyorlardı. Yüce Allah'tan başkasına da ibadet ettikleri için İbrahim Aleyhisselam hemen istisna getirdi. Dedi ki ben sizin bütün taptıklarınızdan uzağım İllellezi fatarani Sadece Beni yaratan Müstesna ve burada onların dikkatlerini neye çekti? İbadete layık olan tek zat sizi de beni de yaratan zattır. Yaratıcı olmayana ibadet edilmez. Siz neden bunlara ibadet ediyorsunuz? Bunlar neyi yaratmışlar ki onlara ibadet ediyorsunuz? Ma دَا خَلَقُ مِنَ Uccallah Ahkaf suresinde bir başka surede yine böyle buyuruyor. Ma'za halaku, Aruni gösterin bana. Ma'za halaku min al-ard. Şu sizin bu taptıklarınızı ibadet ettikleriniz yeryüzünden neyi yaratmışlar? Barları mı? Ovaları mı? Bayırları mı? Nehirleri mi? Ağaçları mı? Neyi yaratmışlar? Bir göstereyim. Em lehum şirkum fissemavat Yoksa onların göklerde mi bir ortaklıkları var? Peki müşrikler böyle bir iddia ediyorlar mıydı? Hayır. Diyorlardı ki elbette yaratmamışlar. İbadet ediyorlardı ama onların yaratmadığında kabul ediyorlardı. Öyle değil mi? Onun için Allahu Teala Onları ne yapıyor? O kabul ettikleri şeyi öne sürerek kabul etmedikleri şey hakkında boyun eğdiriyor. Allah'ı ibadette birlemeyi kabul etmiyorlar. Ama Allah'ı yaratmada birlemeyi kabul ediyorlar. Kabul ettikleri şeyi öne sürüyor. Kabul etmedikleri hususta onlara boyun eğdiriyor. Ve onlara şu kuralı öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'de tevhidin anlatıldığı yerlerde bu büyük bir kuraldır. Yaratmanın ehli olmayan yalvarılmaya ibadete, duaya layık olamaz. Ne yani? Yaratmamışlar diye ibadet olunmaz mı onlara? Evet. Madem ki yaratmamışlar, madem ki yaratıcı değiller, o halde ibadete de layık olamaz. İşte budur la ilahe. İbrahim aleyhissalatu vesselam da bunu söyledi. Dedi ki onlara ben sizin bütün tatlıklarınızdan uzağım sonra istisna getirdim. Yaratıcım olan Allah müstesna. Rahat-ı Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Ve kelimeten fi azibi ve bunu İbrahim aleyhisselam söylediği bu sözü kavmine ve babasına karşı haykırdığı bu sözü ben sizin bütün taptıklarınızdan uzakım. Bu kelimeyi ne yaptı? O kelimeyi kalıcı bir kelime kıldı. Kalıcı bir kelime yaptı onu. Kendisinden sonra gelen ümmetler için. Ondan önce de La ilahe illallah davet edildi, ondan sonra. Da. Belki La allahum belki dönerler diye. Yani bu kelimeden ibret alırlar. Bu kıssadan ibret alırlar. Yüce Allah'tan başka ibadeti terk ederler diye. İşte la ilahe illallah budur kardeşler. Allah'tan başka her ibadet edileni reddetmek. Kişide bu reddetme bilinci olması gerekir. 70 yaşındaki nedenen 7 yaşındaki çocuğa kadar hepsi la ilahe illallah derken o reddetme bilincini, şuurunu, coşkusunu yaşamaları lazım. Onlara bunu la ilahe bu şekilde anlatmanız lazım, ulaştırmanız lazım. La ilahe illallah Allahu Teala'dan başka yaratıcı yoktur anlamına gelmiyor. Allahu Teala'dan başka yaratıcı var mı? Yok. Yok, değil mi? Yok. Ama bu la ilahe anlamı değil. Ya da la ilahe anlamı Kainatı Allahu Teala'dan başka idare eden yoktur değil. Bunlar zaten bütün fıtratlara konulmuş değişmez bir hakikattir. La ilahe illallah'ın anlamı bunlardan daha özel. İbadet hususunda Allah'ı birlemek. Allahu Teala'dan başka her ibadet edileni reddetmek. İşte davet kelimemiz bu. Resullerin bizi davet ettiği, bizim de insanlara davet olarak ulaştıracağımız kelime bu. Biz insanları reddetmeye çağırıyoruz. O redden sonra bir kabul var. Bütün ibadet edilenleri reddedecekler. O reddin gereği olarak her ibadet edileni terk edip uzaklaşacaklar. Ve ibadet edilecek olarak sadece Allah'ı görüp bilip kabul edecekler. İşte budur İslam'ın anahtarı cennetin anahtarı Müslüman ile kafiri birbirinden ayırt eden şey. İşte budur. Allah'tan başka her ibadet edileni reddetmek. Bunu çok tekrarlayın. Bu cümleyi. Allah'tan başka her ibadet edileni reddetmek. Bu şuuru yayalım. Herkesin arasında. La ilahe illallahın bu manaya geldiğini insanlara öğretelim. Allah'tan başka her ibadet edileni reddetme anlamına geldiğini öğretelim. Tabi bu kapalı bir cümle pek çok kimse için. Çünkü insan ibadetin ne olduğunu bilmeyince kavramayınca <gülüyor> diyebilir ki iyi de Etrafta Allah'tan başka bizim Türkiye'de ibadet olunan kimse yok ki diyebilir. İbadetin ne olduğunu bilmeyince. İbadetin ne olduğunu kavramayınca. Önce mücmel bir şekilde genel hatlarıyla bu kelimenin anlamını öğretiriz sonra ona ibadetin ne olduğunu öğretiriz. Deriz ki sen Allah'tan başka her ibadet edileni reddetme zorunluluğundasın. La ilahe illallah da bu demektir. Sonra ona Allah'tan ibadet nedir? Bu öğretilir. Böylece Allahu Teala'dan başkasına ibadeti görür. Yüce Allah'tan başka nelere nelere ibadet edildiğinin farkına varır. Ve Yüce Allah'tan başka her ibadet edileni o zaman işte şuur ile o zaman işte şuur ile ne yapar? Reddedir. Bu mühim. Bu İslam'ın ilk adımı, bu dinin ilk adımı ve İslam dininin en büyük farzı. La ilahe illallah'ın anlamı. Bu anlamı kalbiyle tasdik eden, diliyle söyleyen ve bunun gereğini yerine getiren yani adam diliyle diyor ki Allah'tan başka her ibadet edileni reddettim. Ama Allah'tan başka ibadet edilenleri terk etmiyor, uzaklaşmıyor. Bu adam bu sözünde samimi midir? Hayır. Onun için kalbiyle bunu tasdik edecek. Allah'tan başka her ibadet edilenleri kalbiyle reddedecek. Diliyle reddedecek ve yapıp ettikleriyle ortaya koyacak Yüce Allah'tan başka bütün ibadet edilenleri terk ederek onlardan uzaklaşarak ve onların ehlinden uzaklaşarak işte Peygamberimizle kavmi arasındaki münakaşanın sebebi bu kelimeydi Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşların sebebi bu kelimeydi Peygamberimize, ve ashabına müşriklerin yaptığı bütün düşmanlıkların sebebi bu kelimeydi. La ilahe illallah. Ve bu kelimenin de anlamı Allahu Teala'dan başka her ibadet edileni reddetmektir kardeşler. Bu reddetme bilincinin ve şuurunun bütün Müslümanların arasında yayılması gerekir. Ta ki la ilahe illallah sözünü söyleyip de ondan herhangi bir fayda alamayan kimselerden olmasınlar. Kim La İlahe illallah sözcüğünü bunun dışında bir mana ile tefsir ediyorsa ehli sünnet vel cemaate muhalefet etmiş kitap ve sünnetin yolundan ayrılmıştır. La İlahe illallah sözcüğünün anlamı ne Allah'tan başka yaratıcı yoktur demektir ne de Allah-u Teala'dan başka kainatı idare eden yoktur demektir. İlah kelimesinin anlamı bu değil çünkü. İlah kelimesi ibadet edilen demektir. Ve la ilahe illallah ile Allah'tan başka ibadet edilenler reddediliyor. Bununla birlikte bununla birlikte Yüce Allah Azze ve Celle'den başka yaratıcı yoktur. Bu İslam inancının temelidir. Öyle değil mi? Allah'tan başka kainatı idare eden çekip çeviren bu rububiyet tevhididir. Buna bir itiraz yok. Bizim inanç esaslarımız çok. Meleklere iman, ahirete iman, kitaplara iman, bunların hepsine biz iman ediyoruz. Peygamberimizin haber verdiği bütün kıyamet alametlerine de iman ediyoruz. Ama la ilahe illallah'ın yeri başka, manası başka, onlar başka. La ilahe illallah ibadet tevhidini ifade eder ibadet tevhididir. Yani Resullerin kendisiyle geldiği tevhid Yine bu mana bu kelimenin asrımızda yaygın olan oldukça hatalı ve tehlikeli teşsirlerinden bir tanesi <gülüyor> Allah'tan başka hüküm koyucu yoktur. Söz. Bu söz kendi içerisinde doğru olandır söz. Hüküm Allah'a aittir. Allah Subhanahu ve Teala hükümleri koyar, onun hükümleri reddedilemez, değiştirilemez. Bir mümin için o hükümlere gönüllü olarak boyun eğmek dışında bir yol yoktur. Her kim Yüce Allah'ın hükümlerinden başka kanunları Allah'ın şeriatına hükmüne denk görürse üstün gören zaten kafirdir. Denk görürse kafirdir. İslam ile ilişiği kalmamıştır. Ha ve hatta her kim Allah'ın şeriatını üstün görür. Allah'ın hükümlerini üstün görür. Ama o hükümlerden başkasıyla hükmetmeyi caiz görürse, helal kabul ederse derse ki tamam elbette Allah'ın hükmü üstün ama bu hükümlerle de Allah'ın hükmüne aykırı bu beşeri kanunlarla da hükmedilebilir derse bu kişi Müslüman değildir, bu kişi kafir olmuş. Hüküm meselesi dindendir. Ama la ilahe illallah'ın anlamı Allah'tan başka hüküm koyucu yoktur. Cümlesine hasredilemez. Kısıtlanamaz. Hüküm şeriatımızın cüzlerinden bir cüzdür. Hüküm meselesi bir yönüyle Allah'ın rububiyeti tevhidine girer. Bir başka yönüyle Allah'ın uluhiyeti tevhidine girer. Onu başka bir zaman inşallah genişçe açıklarız. Ama Hüküm meselesi dindendir diye getirip de dinin özü ve aslı olan ibadet tevhidinin yerine konulamaz. İbadet tevhidi böyle kenara konulup o oraya yerleştirilemez. Kardeşlerim, sadece hüküm meselesi değil. Sakalı salı vermek, bıyıkları kısaltmak, tırnakları kesmek dindendir. Bütün bunları peygamberimiz getirdi. Bütün bunları peygamberimiz emretti. Ama ben de size desem ki Allah'ın bütün kitapları sakallı uzatmak, bıyığı kesmek, tırnakları kesmek hakkında inmiştir. Bütün peygamberler bunun için gelmiş, bunun için mücadele etmiştir. Peygamberlerle kavimlerinin arasındaki ihtilaf bu yüzden çıkmıştır dersen bu sözüm kabul edilir mi? Bu sözün çok büyük bir taşkınlık, aşırılık değil midir? Evet. Aynı şekilde hüküm meselesi dindendir. Şeksiz ve şüphesiz. Ve oldukça mühim bir meseledir. Bu asırda da özellikle üstünde durulması gereken bir meseledir. Fakat hiç kimse la ilahe illallah'ı Allah'tan başka hüküm koyucu yoktur diye tefsir edemez. La ilahe illallah Allah'tan başka hüküm koyucu yoktur cümlesinden çok daha geniştir. La ilahe illallah Allah'tan başka bütün ibadet edilenlerin reddedilmesidir. Ve ibadetteki şirk itaatla koşulan şirkten daha önceliklidir. Peygamberlerin reddinin konusudur. Çünkü asıl ibadettir. İnsanların ve cinlerin yaratılma sebebi ibadettir. Peygamberlerin gönderilme sebebi ibadettir. Onun için bu kelimeyle gelmişler. İbadet maksadını ve hedefini şaşıranları nereye çevirmek için? Doğruya maksada ve hedefe getirmek için. Ve onları Allah'tan başka ibadet edilenleri reddetmeye çağırmışlar. La ilahe illallah kelimesiyle. Yüce Allah Azze ve Celle bizi bu kelime ile yaşatsın, bu kelime ile öldürsün. Amin. Kıyamet gününde bizi bu kelime ile diriltsin, bu Amin. kelime ile haşretsin, Amin. bu kelimeyi mizanımıza getirsin. Amin. Kimin mizanına bu kelime gelirse, ihlasının, yakininin, bu kelimenin şartlarını yerine getirmesinin miktarına göre, o mizana ağır basabilecek o mizandan daha ağır basabilecek hiçbir günah olmaz kim bu kelimeyle gelirse eğer yakin ile, ihlas ile söylemiş bu kelimenin gereklerini yerine getirmiş bu kelimenin zıttını bu kelimeye aykırı şeyleri bu kelimeyi bozan şeyleri terk etmiş ise bu kelime kıyamet günü götürülebilecek en büyük ameldir en büyük amemdir. Davetimizin başı da bu kelimedir. Sonu da bu kelimedir. Aslı bu kelimedir. Biz bu kelime için yaşıyor ve insanları bu kelimeye davet ediyoruz. Bu kelimenin manasını öğrenmek, öğretmek, tekrarlamak bir ibadettir. Biz bütün derslerimizi bu kelimeyi öğrenmeye hasretsek abes bir iş yapmış olmayız. Bütün vaktimizi bu kelimeyi anlamaya ve anlatmaya ayırsak abes, boş bir iş yapmış olmayız. Belki işlerin ve amellerin en üstününü, en hayırlısını ortaya koymuş, işlemiş oluruz. Hadis var, evet. hafif, mizdanda, hafif. O Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah lazım. Ama la ilahe illallah bundan daha ağır. Evet, inşallah bu kelimenin üzerinde, bu kelimenin manası üzerinde, bu kelimenin hakikati üzerinde çokça duralım. Bunun için yazılmış eserleri okuyun, tekrar tekrar okuyun. İyice fehmetmeye çalışalım. Üstün körü üstünden gitmeyelim. Şurada anlattıklarımızı, o reddetme bilinci meselesini iyice kavramaya çalışalım. La İlahe İllallah'ı biz söylüyoruz çoğunlukla bir şeyi kabul edermiş gibi söylüyorsun. Herkes de öyle söylüyor. O red kısmı bizim mazarlarımızdan kaybolmuş. Hayır La İlahe illallah kabulden önce reddetmektir. O reddetme coşkusu içinde var mı senin? Var mı? Bu önemli. Bu önemli. Bunu yerleştirmeye çalışalım. İnsanlara öğretelim. La ilahe illallah Allah'tan başka her ibadet edileni reddetmektir. Davetimizin aslı, önceliği bu olsun. Bizi insanlar tanıyacaklarsa bununla tanısınlar. Hocam, bizim anladığımız kadarıyla selavat getiriyoruz La ilahe illallah Muhammed Resulullah evet. Allah'tan başka ilah olmadığına Peygamber Efendimiz onun nedir ilah? İşte onu bilmiyordur, işte yeni bilmiyordur bu önemli işte Allah, ilah ibadet edilen demektir sen la ilahe illallah dediğin zaman yani Allah'tan başka ilah yoktur dediğin zaman şunu demiş oluyorsun ben o Hintlilerin bütün taptıklarını reddettim bu Almanlar Yahudiler Hristiyanlar neye ibadet ediyorsa İsa Aleyhisselam ibadet ediyor ben bunu kabul etmiyorum reddediyorum Japonlar güneşe tapıyorlar onu reddediyorum Dünyanın neresinde kim neye tapıyor ise kim neye ibadet ediyorsa hepsini reddettim. Ama ama ne önemli? Sen Allah'tan başka her ibadet edileni reddettin ama eğer ibadet kelimesini öğrenmez ibadet kelimesinin anlamını bilmezsek Allah'tan başka ibadet edilenleri göremeyiz. Bugün bugün bizim memleketimizin doğusunda batısında her bir yerinde, her bir tarafında Yüce Allah'tan başka ibadet edilenler var. Evet. Ve sen Japonların ibadet ettiğini, Hintlilerin ibadet ettiğini inkar edip reddetmeden önce kendi memleketinde ibadet edilenleri reddetmelisin. Onların ibadete layık olmadıklarını ilan etmelisin. La ilahe illallahı biz <gülüyor> birisinin yanına gitmiştik. Konuşuyoruz böyle. Ona dedim ki yani mesele la ilahe illallah meselesidir. O böyle kardeşlik vurgusu yapıyor. Diyor ki bir her birimiz bir elin parmakları gibiyiz. Kardeşiz. Bak biri uzun, biri kısa olur. Böyle cemaatler, hizipler, İslami gruplar, vahdet birleşelim. Böyle şeyler anlatıyor. Ben ona dedim ki yani mesele senin zannettiğin gibi vasit bir mesele değildir. Bizim onlarla ihtilaf sebebimiz La ilahe illallah kelimesi. Resuller geldiğinde kavimleri Nuh aleyhisselam geldiğinde Şuayb aleyhisselam geldiğinde Hud aleyhisselam geldiğinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde onların kavimleri birlik birlik içinde değil miydiler? Evet. Ne yaptı Resuller? Öyle bir kelimeyle geldiler ki ne yaptılar? Onların birliklerini dağıttılar. Aileler dağıldı. Baba evladına, evlat babasına düşman kesildi. Anne evladından ayrıldı. Akraba akrabadan koptu. Bir kelimeyle geldi. Ona dedim ki bu gösteriyor ki İslam'da vahdet tevhide feda edilir. Ama tevhid vahdete feda edilmez. Vahdet tevhide feda edilir. Ya eğer tevhidi konuşursan vahdet olmayacak. Feda et gitsin vahdeti. Lazım değil. Tevhidi konuş, kaça ayrılacaksa ayrılsın. Küsen küssün gitsin. Ayrılan ayrılsın. Tevhidi kabul etmeyen istediği yere gitsin. Vahdeti feda ederiz. Vahdet çok önemli aslında bizim için. Dinimizin emri. Çok büyük bir esas vahdet. Ama neyin etrafındaki vahdet? Tevhidin etrafındaki vahdet. Vahdet tevhide feda edilir. Ama tevhid vahdete feda edilir mi? Ya vahdet sağlanacaksa ne yapalım? Tamam ne yapalım şimdilik tevhidten vazgeçelim. Ne yapalım? Vahdet tevhid. Ona bunu söyledim. O da dedi ki ya dedi Şimdi gitsen onların yanına, la ilahe illallah desen sana kim karşı çıkar? Ben ona dedim ki Japonya'ya gitsen, Çin'e gitsen, Afrika'ya gitsen, la ilahe illallah desen sana kimse karşı çıkmaz. Çünkü onlar la ilahe illallah'ın anlamını bilmiyorlar. Ama onların arasına gidip la ilahe illallah'ı Türkçe söylersen dedim, o zaman gör nasıl ayrılık oluyor. O zaman gör nasıl ihtilaf baş gösteriyor. La ilahe illallah'ı Türkçe söylemek nedir? Onlara gidip sizin bu başında toplandığınız, yalvarıp yakardığınız, etrafını kavaf ettiğiniz şu türbeler var ya, sizin bu kutsadığınız, önünde zillet ile eğildiğiniz, el pençe divan durduğunuz, ölü ve diri, tağutlarınız var ya onların hiçbirisi ibadetin hiçbir kısmına layık değiller de bak ne olduk. Onlara de ki siz Allah'tan başkasına ibadet ediyorsunuz. Ruku ibadettir, secde ibadettir, adak adamak ibadettir, kurban kesmek ibadettir. Siz kabirlere kurban kesip kabirlere ibadet ediyorsunuz. Taşlara ellerinizi yüzlerinizi sürüp taşlara ibadet ediyorsunuz. Onlara bu hakikati anlat bakalım. Peygamberimizin ashabına söylediği sözü söyle bakalım onlara. Peygamberimize ashab, ashabından bazıları dediler ki bize bir ağaç tayin et. O ağaç zaten var, O ağacın altında toplanalım kılıçlarımızı asalım vesaire. Niye istiyorlar peygamberimiz tayin etsin? Memleket ağaç dolu. Git istedi. Hayır peygamberimiz tayin etsin. Ne olsun? Teberrük olsun, kutsal olsun. Bir ağaç. Ne yapacaklar o ağaca? Peygamber sallallahu aleyhi ve vefat edecek. Önce ellerini sürecekler. Sonra tavaf edecekler. Sonra secde edecekler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Onlar dediler, ne dediler ki ya? Bize bir, bir, bir, bir ağaç, ağaç ya ağaç. Bak peygamberimiz ne dedi? Siz dedi kavminin Musa'ya söylediği sözü söylediniz. Kavmi Musa'ya ne demişti? Bize de onların ilahı gibi bir ilah yap. Anlat bu hadis şerifi onlara. De ki sizin şu taşlara, sizin şu kubbelere, sizin şu dikili taşlara el pençe divan durmanız, elinizi yüzünüzü sürmeniz, oralardan medet beklemeniz, ta İstanbul'dan ölmüş zatlara seslenip medet ya Abdülkadir, yetiş ya şeyhim demeniz, hepsi Allah'tan başkasına ibadettir. Ben sizin o ibadet ettiklerinizin hiçbirisini tanımıyor, reddediyorum. Siz Allah'tan başkasına ibadet ediyorsunuz de, bak nasıl ayrılık meydana geliyor. Ama La ilahe illallah Arapça söyle. Japon da reddetmez. Çinli de reddetmez. Anladım. Der ki ha efendim ne diyorsun? La ilahe illallah. Bir anlam ifade etmiyor ki. Ama çevir Japoncaya şöyle söyle. Peki sizin bu bu da muda o heykeller var ya, bunların hiç birisi ibadete layık değil. Sizin dininiz batıldır de Japon'a. Bak nasıl yüzü kıpkırmızı oluyor. Git bugün bazı tasavvuf, bazı tarikat ehline de ki sizin bu türbeler, bu kabirler var ya, bunların hiç birisi ibadete layık değildir. Bunların hiçbirisine adak adanmaz, kurban kesilmez. Onların önünde el pençe. Sumha Allah, subhanallah. Allah, Namazda o kuşuğu yakalayamıyorlar. Ölü ve diri kendi ilahlarının önünde yakaladıkları kuşuyu namazda bulamazsın onlar. Namazda bul Allahu Teala'nın önünde bulamaz. Evet. Allahu Teala'nın önünde sineği kovalar, sağa bakar, sola bakar, çarşıya gider, pazara giderler. Onların yanında kalplerinden bile bir şey geçirmezler. Bu nedir? bu Allah'ın hakkı olan şeyi başkasına sunmaktır. Bu, bu ibadettir ve Allah'ın hakkıdır. İşte la ilahe illallah, sen la ilahe illallah dediğin zaman bunu reddediyor musun? Bunu reddediyorsan la ilahe illallah'ın anlam kazanmış. La ilahe derken bunu reddetmen lazım. İbadet türünde ne varsa ha onları öğreneceğiz. Onların hiçbirisi yüce Allah'tan başkasına yapılmaz. Ama ibadet olmayan, karşılıklı sevgi, karşılıklı saygı, hürmet, ihtiram, yaşlıya ihtiram, büyüğe ihtiram, hocaya ihtiram, patrona hürmet, bunlar bir mahsur yok, bir mahsur yok. Biz saygısız kimseler değiliz. Bütün akiz inşallah saygılı kimseler, büyüklere saygılıyız, hocalara saygılıyız yöneticilere saygılıyız patronlara saygılıyız İslam dini saygı sevgi esası üzerine gelmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kölelere efendilerine itaat etmeye emretmiş işçilere patronlara hürmet etmeyi emretmiştir halka yöneticilerini dinlemeyi emretmiştir saygı var hürmet var ihtiram var Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de karşımızda olsa ona da saygı gösteririz değil mi? Onun önünde saygılı otururuz. Ona ismiyle seslenmeyiz. Daha bir sürü peygamberimize karşı saygı alametleri var. Ama peygamberimiz bile olsa değil Ahmet Mehmet Ali Süleyman peygamberimiz bile olsa sallallahu aleyhi ve sellem melekler de olsa hatta meleklerin başı Cibril Cebrail aleyhissalatu vesselam olsa ibadetin Küçücük bir cüzünü, küçücük bir parçasını onlara sunmayız. Adak adamak ibadettir. Ne peygamberimiz, ne peygamberler, ne melekler, ne Cebrail aleyhisselam, ne de bir veli, ne de bir kabir, ne de bir türbe adak adammaya layık değildir. Kurban kesmek ibadettir. Hiç kimse layık değildir. Tek başına Allah layıktır. Dua etmek, el açmak, yalvarmak, yakarmak, medet istemek ibadettir. Allah'tan başkasına yapılamaz vesaire. bu şekilde gider inşallah böyle ders yaparız ibadet çeşitlerini ya da selasetül kitabını beraber okuruz kitabı tevhidi okuruz inşallah şey. bunu öğreniriz ama bunu yayalım bunu konuşalım manayı iyice konuşalım Allah'tan başka her ibadet bu yerleşsin kanıt olarak sonra ibadet kelimesini millete anlatalım davetimizin önceliği bu. Subhanakallahumma ve bihamdik <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbüleke. Allah razı